Euzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmeduhu ve nestağfiruh. min şururi anfusina ve min seyyiati amalinâ. Men yehtedille fela ve men yudlil fela hadiye lehu. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve Esselamu aleyküm ve ve Muhterem abiler, kardeşler, hepiniz hoş geldiniz. allah Teala sözümüzü tesirli kılsın. Evet. Çocuk eğitimi üzerine ve kendi iletişim üzerine bazı notlarım var, onları paylaşmak istiyorum. Ben önce kendimi tanıtayım. Benim ismim Mümin Çöpür, şu an 42 yaşındayım. 3 çocuğum var. Aile danışmanlığı üzerine eğitim aldık, sosyoloji üzerine eğitim aldık. Nedir aile danışmanlığı? Evlenecek kişilere, evliliğinde sıkıntı yaşayanlara, çocuğunda sıkıntı yaşayan aile içindeki her türlü ilişki ve problemi giderme üzerine insanlara bir kılavuzluk, rehberlik edebilmek. Ve bu vesileyle inşallah Allah'ın rızasını kazanabilmek. Bu şekilde bir hedefle yola koyuldum ben. 20 yıldır yaklaşık bu okumanın içindeyiz. Bir şey öğretmek gibi değil, bildiklerimizi paylaşmak, beraber yeni şeyler öğrenmek gayesiyle buradayız. Allahu Teala hepimizi lütfuyla terbiye etsin, az sözden çok şey anlayan kullarından eylesin. Evet, bu fırsatı bana verdi. Cafer abiye de teşekkür ediyorum yönetim kuruluna. Çocuk eğitimi üzerine neler biraz bir konuşalım dedik. Bugün nasip oldu. Evet, çocuk eğitimi... Nereden başlar çocuğun eğitimi? Bismillahirrahmanirrahim deyince bu iş nereden başlar? En başından bir bakalım. Çocuğun eğitimi öncelikle eş seçimiyle başlar arkadaşlar. Eş seçimiyle başlar. Çocuk dünyaya gelince başlamaz. Biz yıllarca böyle şeyleri öğrenirken hatalı şeyler öğrendik. Eş seçimiyle başlar. ve sonra helal lokmayla devam eder. Rabbimiz bunu Kur'an-ı Kerim'de de bize bildiriyor. İmran'ın kıssasından Meryem annemizin aleyhisselam adanmasında e, biz bunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 70 surede 241 ayette Allahu Teala çocuk eğitimi ve aileye işaret ediyor arkadaşlar. Az şey değil bu. Biz çocuğa evet çocuğun adanmış olması bundan sonra da. Önce eşlerin adanmış olması. Eşler kendini Allah'a adayacaklar. İmran İmran'ın karısı şöyle demişti: "Rabbim, karnımdakini azatlı bir kul olarak sırf sana adadım. Adağımı kabul buyur. Şüphesiz duam hakkıyla duam hakkıyla işiten, niyetimi bilen sensin." Onu doğurunca Allah ne doğurduğunu bilip dururken "Rabbim, ben onu kız doğurdum. Oysa erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı ona onu ve soyunu senin korumana diliyorum." Dedi. Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da aleyhisselam onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun yanına mabede her gidişinde orada bir rızık bulur. Allah. Ey Meryem bu sana nereden geliyor derdi. O da bu Allah tarafındandır. Allah dilediğine sayısız rızık verir derdi. Ali İmran suresinde 35-37 Eğer anne daha dünyaya gelmeden çocuğunu Allah'a adar terbiyesini tam bir teslimiyetle ona havale ederse, o da tıpkı hannenin adadığı Meryem'in hususi terbiyesinde bir peygamberin tayin edilmesini bir vesile kılar. Misali, bizler de bir bitki misali. O çocuğu dünyaya gelmeden onun terbiyesinin Allah tarafından üstlenileceğine bir anne ve babanın inanması gerekir. Evet. Çünkü yaratmak Hepimizin bilgileri Allah-u Teala'ya mahsustur. Evet. Nasıl ilmihal diyoruz? Her şeyin bir ilmi var. Bu anne babalı öğrenirken de bazı bilmemiz gereken meseleler var. Daha önce televizyonla ilgili konuşmuştuk. Mesela şimdi buraya buzdağını biliriz değil mi? Bir dağın görünen kısmı var. Bir de altında buzdağının daha çok kısmı vardır. Mesela insan 0-6 yaşta şekillenir. İnsanın beyninin nasıl çalıştığı tespit edildi. 0, 2, 2, 4, 4, 6. Bu yaşlarda alınması gereken e, belli e, bilgiler vardır. Kişi bu bilgileri alamazsa diğer e, sınıfa geçemez. Nasıl okula giderken 2'ye gide gitmeden 3'e gidemiyorsanız, e, çocuğun beyninle ilgili gelişmeler de böyle. İnsanın bilinçaltı 7 yaşına kadar dolduklarıyla ömür boyu bunu kullanır. Ömür boyu insan bu bilgileri kullanır ama insan bunun farkında değildir. Mesela araba kullanıyoruz değil mi çoğumuz? Araba kullanırken ilk ehliyet aldığımız günlüleri düşünelim. Ne yapıyorduk? Vitese bakıyorduk, ayaklarımıza bakıyorduk. Aynaya bak diyorlardı bize değil mi? Ama şimdi nasıl kullanıyoruz? Cep telefonu kullanarak araba kullanıyoruz. Başka şeyler düşünebiliyoruz. Peki nasıl yapıyoruz bu hareketleri? bilinçaltımızda yapıyoruz. Şimdi vites değiştirmem lazım diyor muyuz? Şu an aynaya bakmam lazım diyor muyuz? Ya da kimse bize diyor mu? İşte insanoğlu da böyle. 0-6 yaşta alınan ama doğru ama yanlış bir şeyleri biz alıyoruz. Bir yerlerden alıyoruz. Anne, baba, televizyon birileri bize bir şeyleri veriyor. Ve biz bunları ömür boyu malzeme yapıyoruz. Ham maddeyi alıyoruz. Tabi burada neler verildiği, neler alındığı çok önemli arkadaşlar. Onlar inşallah ayrı bir konu. Ve anne baba ne yapacak? Önce kendinden başlayacak. Bir insanın ilk eğiteyeceği insan arkadaşlar kendisidir. Kendisinde de sesidir. Ses tonu ve vurgular. Lokman Aleyhisselam kıssasında olsun gelecek. Yusuf Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Yavrucuğum, oğulcuğum, değil mi? Buradaki hitap edişleri ve ses tonları çocuğun akıl ve ruh seviyesine uygun. Ses yükseldikçe kişi kalbini sana karşı kapatır. Bunu hiçbir zaman unutma. Bizde ne oluyor? Tartışarak haklı olmak, sesi yüksek çıkararak bir yerlere varmak. Ki bu sadece karşı tarafı baskılar. Özellikle çocuğu baskılar. Çünkü çocuk acizdir. Sana şimdilik yenilmiş gibi yapar. Ama günü gelince bunun tabi hesabını senden sorar. Ey inananlar! Kendinizi, ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Tahrim suresi 6. ayet. Bu ayet kerime anne ve babaya önce kendilerinden başlamasını emretmektedir. Zira kendini terbiye edemeyenler evladı dahi olsa bir başkasını terbiye edemezler. Bu sorumluluğu üstlenemezler. Ayet-i Kerime'de kendimizi ve ehlimizi korumamız emredilirken ateş kelimesinin tefsirinde ahirette cehennem dünyada cehalet ve cahili hayat olarak yorumlanmıştır. Her ahirette ateşten dünyada da ateşe götüren şeylerden korunmak gerekiyor. Ve akıllı bir kimse çocuğu vesilesiyle kendini terbiye edebilen kimsedir. Çocuk ne yapıyor? Anneyi sinirlendiriyor, babayı sinirlendiriyor. Bu da nedir aslında? Anne baba için bir fırsattır. Kendi nefsini terbiye edebilmesi adına. Bu önemli. Çünkü çocuğun akıl seviyesi, kelime haznesi sizlerden çok daha aşağıda. Abi. Onun seviyesine inip konuşabilmek, onu geri bildirim yapabilmek. Mesela ne diyordu İbrahim Aleyhisselam Saffat Suresinde? Yavrucuğum rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Ne dersin bir düşün. Allah. Geri bildirim sünnettir. Mesela Peygamber Aleyhisselam ne yaptı? Hazreti Enes'i biliyoruz rivayetlerden bir yere gönderiyor... Biraz vakit geçiyor, yok. Bir çıkıyor bir bakıyor oyna dalmış yolda, değil mi? Yanına geliyor. NES diye hatırlıyor musun? Ben seni birer göndermiştim. Ha, o da oyun içinde tabii çocuk bu. Ondan sonra hatırlayıp gittiğini aktarıyor biz adişlerde. Ya buradan çıkan dersler nedir? Çocuğun akıl seviyesine inmek. Çünkü çocuk çocuk oyunu hayatı da bir oyun olarak görür. Hele bir buçuk iki yaşına kadar çocuk annesiyle kendini bir görür. Vücudunun farkında varmaz. Mesela ufak çocuklar ayaklarını sırrır, değil mi? Ayağını, ayağını ağzına götürüyor. Neden götürüyor? Kendini tanıyor. Farkında değil daha kendini. Yani dünyaya geldiğinin farkında değil o çocuk aslında. Yani her gelişim merhalesi başka şeyler içinde barındırıyor. Sonra ne vardı ayet kerimede Lokman suresinde? Bir bakalım. Lokman aleyhisselamın kıssası zaten e, ailecek yapabilmemiz gereken e, çok şeyler içeriyor. Ne dedi? Yavrucuğum Allah'a ortak koşma. Tevhidi anlatırken. Yavrucuğum yaptığın iş... Veya kötü, iyi veya kötü, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Tevhid ve ihlas. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer şeylerdir. Evet. Ne dediğine küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ikili ilişkiler. Yeryüzünde böbürlenerek yürümez zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseler asla sevmez. Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçat, unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Evet, anne ve babanın bu tavsiyelerle henüz ruhunun aşı devresinde olan çocuğa ilgi göstermesi hayati önem taşımaktadır. Musa Aleyhisselam kıssasını biliyoruz. Firavun çok zulümler, baskınlar yapmıştı, baskılar yapmıştı. Ne demişti Musa Aleyhisselam kıssasında? Evlerinizi karargahlar edin. Evleri ne yaptı? Sohbet halkaları, insan eğitim evet okullar olarak kullandı insanlar. Bu çok önemlidir. Çünkü eğitim ne dedik? Es seçimi, helal lokma ve evin içinde başlayan bir süreç. Eğitim dışarıya birilerine havale edilebilecek bir süreç değildir. Kim, kim olursa olsun dünyanın en iyi uzmanları da gelse bir anne babanın tesiri onun yanında cılız kalır. Anne baba bu görevini asla ihmal etmemeli. Ben çok başıma geldi İmam Hatip'te çocuğumuz okuyor, toplantıya gidiyoruz. E, bir adam ben İmam Hatip'e gönderdim diyor. Kendini rahatlatıyor. Adam senin çocuğunu götürür satın almadı ki. O da bir memur maaşını alır, bir iki şey söyler. Mescit açmışlar, mescit boş. Kendini rahatlatıyor anne baba. Ben biliyorum İmam Hatip'in Hatip mescidi boş. Var mı var. Devlet açtı mı açtı. Dış sebeplerin hepsi var. Hani iç sebepler? Hangi ayak gidecek oraya? Gönlün gitmediği yere ayaklar gitmez. Kim girecek oraya şey salacak Kim gidecek? O kişiler nerede? Bu neden? 0-6 yaştaki meseleye, buzdağının görüneni bir de görünmeyenin oraya dönüyor. Alınan bilgiler. 25. kare dediğimiz olay. Orayı çok dağıtmak istemiyorum da. Yine bu ayet kirimelerden bir tanesi. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerini göster, teveemmizi kabul et. Bakara suresi 128'de. İbrahim suresi 40. ayette Rabbim beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul buyur. Hesap görülecek günde beni, annemi, babamı ve inananları bağışla. Evet. Ey iman edenler, kendinizi ve çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun. Evet. Çocuklar dünya hayatının süsüdür Keyif suresinde Hazreti Ömer sabah kalktığı zaman Taha suresi 132 okur Şöyle ilerdi Yani ayet-i Aile efertlerine namazı emret ve kendin de ona devam et Hafif bir sesle insanları uyandırabilmek Ey iman edenler Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır İyi yetiştirmek suretiyle onlardan sakının Tegabun suresinde Enfal suresinde de var Ne diyor evlatlarınız sizin için bir fitnedir Evet. İnkarcılara ne malları ne devlatları fayda sağlamayacak. Ali İmran suresindeki ayet-i Evet. Çocuklarla ilgili çok hadisler var. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatına bakmamız lazım. Biz Birçok kez ben şunu gördüm. Hadisler sahih mi değil mi? Biz hep o yöne takılmışız. Yani nasıl Kur'an ayetlerinin tefsiri var. Hadislerin de aslında tefsir etmemiz gerekiyor. Güzel bir masaya yatırmamız gerekiyor. Mesela Peygamber Aleyhisselam Çocukla konuşurken. Çocukla nasıl konuşulurdu? Çocuğun akıl seviyesine hitap edeceğin zaman da aynı zamanda ne yapmasın? Göz seviyesine gelmen lazım. Diz çöküyorsun. Çocukla göz göze geliyorsun. Vücudun da dönüyor. Peygamber aleyhisselam hayatında var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Vücuduyla dönüyordu değil mi? Ve sahabenin sözü neydi? Her sahabe şunu sö rahatlıkla söyleyebiliyordu. Peygamber aleyhisselam en çok beni seviyor. Dense yalancı çıkmazdı hiçbirisi. O kadar umut. Niye? Niye? Herkese özel ilgi. Yani bize bunu söyle bize anlattılar da şudur. En önemli insan şu an karşındaki insandır. En değerli zaman şu an yaşadığınız zamandır. Şimdiki andan başkası yok. Geçen geçti, de Allah bilir. Vakti yaşamak var ya, İslamiyet'te onun karşılığı neydi? Fıkıhta anın vacibi. Mesela biz namazda da kafayı toparlayamıyoruz. İşte anın vacibi o. Şu an ondan başkası yok. Şu an buradakinden başkası yok. Tam çocuklar evde, hanım şurada falan falan. Ama şu andaki ne var? Sadece burası var. Anı yaşarsanız ki bu televizyonlardaki o ekstra pisliklerden de korunmanın tek çaresi anı yaşamak arkadaşlar. Biz bu yaşa geldik, bunu gördük, en son noktayı koyduk. Anı yaşamak. Bulunduğun andan başkası değerli değil. Ne yapıyordu Peygamber Aleyhisselam? Vücuduyla insanlara dönüyordu. Onları dinliyordu ve sözün bitti mi diyordu ve geri bildirim yapıyordu. Bunu mu demek istemiştin? Ve geri bildirim yaparsan ne olur? Adamın yanlış anlaşılmayı en aza indirirsin. Sıfıra yaklaştırırsın en aza. Bu önemli. Mesela yine bir anlatılan bir hadislerde hadis kitaplarında geçen hurmaları taşlayan çocuk, hurma bahçesinde çocuk taşlıyor, değil mi? Kolundan tutuyorlar, Peygamber Aleyhisselam'a getiriyorlar. Dartaklıyorlar. Peygamber Aleyhisselam diyor ki: "Niçin hurmaları ağları taşladığını soruyor? Benim karnım acıkmış diye Allah'a Resulü diyor." Bir daha böyle olursa ağaçları taşlama, altına düşenlerden ye. Tamam mı diyor? O da tamam ey Allah'ına diyor. Yani buradaki konuşma, ses tonu, göz izası, bazılarını belki biz bilmiyoruz hadis kitaplarından ama bunların olduğundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bunları kaçırmamak gerekiyor. Bunlar bir tebliğcinin de her zaman kullanacağı şeyler, malzemeler. Evet. Evet. Kimin çocuğu varsa onunla çocuklaşsın. Meşhur-ı Şerif yine bunu anlatıyor. Hazreti Ali Efendimiz'in de bununla ilgili sözü var. 7 yaşına kadar onlarla oynayınız. 15 yaşına kadar istişare edin, daha sonra arkadaşlık tırnak içinde o seviyeye gelmemizi söylüyor. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve terbiyelerini güzel yapın. Çünkü bir insanın akıl seviyesine, ruhuna, gönlüne hitap edemezseniz sadece onu baskılarsınız. Siz varken namaz kılar, siz gidince bırakır. Yani ben öyle insanlar tanıyorum ki yani babası yani evlendi Artık ailesini bile görmek istemiyor. Çünkü baskılandı. Çünkü dediğim gibi çocuk şu an elinizde. Ve kelime de da çok gelişmiş değil. Ekonomik olarak da size bağlı. Geçen e, şurada flo var, karabağlarda ayakkabı bakıyoruz hanıma. Çarşaflı bir kız kardeşimiz, bacımız. Bir de e, 26-25 yaşlarında ikisi. O da ince sakallı bir genç. Oturdular, ayakkabı bakıyorlar ya. O sıra birden telefonları çıkardı ikisi de bilinçaltıyla ne yaptıklarını bilmiyorlar. Kız ayakkabı denerken o kardeşimiz öbürü de oturdu, telefonu çıkardı, o da oturdu, telefon çıkardı, başlıyor telefonla oynamaya Çocuk geziniyor buralar arada. Bak bunu onlar farkında değiller, ben fark ettim. Sonra çocuk bir şey söyledi, çocuğu sevgisizlikle tehdit etti, tehdit etti adam. Bak bir daha böyle yaparsan seni sevmem dedi ona. Çok yanlış. Çok yanlış yani sevgi, sevgisizlikle, sevgiyle bir insan tehdit edilmesi kadar büyük bir... Yani orada var ya kendimi yedim ya. Hanımın yanına gittim dedim şimdi müdahale edeceğim ben buna. Yani zor tuttum kendimi. O kadar üzülüyorum ki arkadaşlar. O kadar üzülüyorum ki. Yani inanın bunu ben bir mera e başbakanlığa mektup olarak yazdım. Şöyle yazdım. Bir motorsiklet kullanmak için ehliyet gerekiyor. Evlenmek için niçin belge verilmiyor insanlara? Nişanlı bile olsa 2-3 ay durdursunlar Türkiye'de düğünleri. 8-10 haftalık dersimiz var bizim. Yani en fazla, sekiz hafta sürmez. İnsanlara bu belge verilsin, belki birçok işin nişanı bozar, belki adam doğru düzgün evlenir. Ya da işi ciddiye alır. Bakıyorsun bir yıl içinde boşanma rekoru İzmir'le Antalya kafa kafaya gidiyor. Yazık değil mi? O senin kız kardeşin, benim oğlan kardeşim. Ne? Değil mi? Sonra namuslar. Değil mi? Toplumda namussuzluk yayılıyor bir şekilde. Suizanlar yayılıyor, dedikodu. Bunların önüne İslam'ı İslam ile bizim geçmemiz gerekiyor. Yani inan üzülüyorum böyle şeylere. Bir çocuk sevgiyle sevgisliği tehdit edilemez. Dayak. Yani ben bunu müftü söylüyor. Dayak cennetten çıkmadır diyenler boşuna dememiş diyor. Ramazan ayında çocuklar gürültü yapıyor. Ya adam müftü bunu söylüyor ya. Yani ölüyor ki? Ölüp ölüp diriliyorum. Kardeşim nereden yapıyorsunuz bu kıyasları? Allah'ın cehennemi var diyor çocuğa ceza vereceksin. Çocuğa ceza verirsen baskılamış olursun ve çocuk gün geldi mi senden bunun hesabını sorar. Münafık olur. Nifak üzere olur. Dövülen çocuk Nifak üzere olur. İddia eden varsa denemiz çok yapılmıştır bunu tarih boyunca. Hep askere gittik, daha yedik. Kim adam oldu? Okulda dayaklar yedik. Kim düzeldi? Herkes kendine baksın önce. Var mı düzelen? Sadece durumu idare ettin. Ha ha ha böyle nifak yani. Köprüyü geçince kadar ayıya dayı de falan değil mi? Hep böyle geçti. Ne oldu? Benliğimize sırayat etti mi? Olumsuzluğu sırayat eder. Çünkü neden? İnsanların akıl... Ruh seviyelerine inmediğiniz hiçbir şeyi insanlara veremezsiniz. Gönül dünyasına giremezseniz o insanları kazanamazsınız. Mesela insanlara hep 3K formülü var bizde. Ne diyoruz? 3K. Kalp, kafa, karın. İnsan üç yerden yakalanır. Kalbine hitap edeceksin. Kafasına hitap edeceksin. Aklına hitap edeceksin. Ve ziyafet, ikramlar, hediyeleşmeler. Neymiş? 3K formülü unutmuyoruz. Kalp, kafa, karın. Bunlar bizim çok önemli, vazgeçilmez meselelerimiz. Hiçbir anne baba evladına iyi bir eğitimden, iyi bir ahlaktan daha değerli miras bırakamaz. Ve şura-i şerifi de geçiyor. Evet. Çocuğun anne baba üzerindeki hakkı nedir? Ona iyi bir isim vermesi ve ona iyi bir eğitim vermesi. Bir gün Hazreti Ömer'e birisi geliyor. Evladından şikayetleniyor. Like evet, Hazreti Ömer Efendimiz ona e, çocuğu, çocuğunu çağrıştırıyor. Çocuğun ismi e, şu an aklımda değil. Hadis kitaplarında vardır. Sen yani çok bunların ehli değilim. Sen diyor nasıl Sen Zaten çocuğunu baştan zayi etmişsin yani adam diyor. Koyduğun isimde bile diyor sıkıntı vardı. Şimdi bana onun dinlemediğini, seni, e, seni e, kabullenmediğini bana gelip şikayet Sen zaten çocuğu baştan bitirmişsin diyor ona. Yani böyle bir e, kesinlikle böyle bir şey var. Bakarsanız kitaplarda görürsünüz. Evet. Bir kimse bir çocuğa gel sana şunu vereceğim dese sonra da vermezse bu sözü bir yalandır. Ahmet İbn Hanbel'de de geçiyor. Yarım hurmayla da olsa çocukları kandırmayınız, şaka da olsa yalan söyleme. Bu ne yapar? Çocuğun senden uzaklaşmasına vesile olur. i̇bn ee, İbni Hazm'ın bir sözü var. Ee, biliyoruz Zahiri Mesebinin kurucusu inşallah. Ben bunca sene şunu gördüm diyor. 950 yılında dünyaya geliyor. Bin küsurda ölüyor. Kendisi Endülislü, çok büyük bir insan. Yani dünyada en çok kitap yazan ikinci kişi. İbn-i Azim Rah Rahmetullahi Aleyh. İnsanlarda bir kaygı gördüm. Süreklilik arz eden bir kaygı. Bunun sebebinin iki şeye bağladım. Bir, sevilmek. iki ait olma ihtiyacı. İnsanın bu iki ihtiyacı asla bitmez. Süreklilik arz eder. Ne? Bir sevilmek, iki kabul görme ihtiyacı. Bu çok önemli. Mesela zenginler var köpek besliyor. Mesela alay ediyorsun. Niye? Sevgi. Ait olma. Dernekler var. Her türlü dernek var. Ne yap? Ait olma ihtiyacı. Bu insanda bitmek, bilmek, tükenmek bilmeyen insanın acizliğiyle Allah'ın koyduğu ortaya ve i̇bn Nazım Rahmetullahi Aleyh'in mükemmel tespiti, bu zaten şu an psikolojide de biz bunu okuyoruz, aynı sözleri değişik varyantlarıyla söylüyoruz zaten, doğrular değişmiyor. Kabul görme ihtiyacı ve sevilme ihtiyacı. Bu hiçbir insan için yaşı 80 de olsa, 8 de olsa değişmez. Yani bunu asla unutmayalım. Ve çocuğumuzu, bir insanı olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Mesela sahabenin hayatına bakıyorsun. Abdullah bin Kabe'ye gitti, Kur'an okumaya gideceğini söyledi. Peygamber Selam ona itiraz etmedi. Ne oldu? Öldürünceye kadar dövdüler değil mi? E, Ebu Sıddık Efendimiz öyle değil mi? Kollarına girdiler, öle getirdiler Peygamber Selam yanına. Peygamber Selam onlara ne, bir şey dedi değil mi? Beni dinlemedin, ah, gördün mü başına geleni? Ne dedim ben sana? Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Böyle bir şey hatırlıyor mu mesela? Ah, gördün işte gününü. Var. var mı böyle bir şey? Yok. Burada ne var arkadaşlar? Çıkan şeyi söyleyeyim ben sosyolojik açıdan. Bir kişiyi olduğu gibi kabul edeceksin önce. Çünkü öbür türlü sana bağlanmaz. Onu doğruları, doğruları vardır, yanlışları vardır. Bugüne kadar gelmiş insanların hayatları vardır ve ondan sonra onun akıl ve ruh seviyesine inebilirsen. Herkesi Allah Teala eşsiz olarak yaratıyor, biliyoruz. Bunu bildiğimiz halde insanlar hep biz bir kalıbın içine sokmaya çalışıyoruz. Yani bu bizim en büyük yanlışımız. Yani önce insanlar olduğu gibi kabul edeceğiz. Çünkü Allah bir fıtrat üzere yarattı insanları. Sakin olmamız lazım. Çocuğun dünyasında mesela dönemleri bilmek lazım. Çocukta yalan olmaz. Çocuk mesela 3 yaşındadır. Der ki ben bugün bir mavi balona bindim baba. Uçağa bindim, gezdim, geldim. Çocuk çünkü hayalde yaşar. Çocukta yalan yok. O sıra heyecanlanabilir anne baba. Misafirliğe gidiyoruz. Çocuk oraya ait bir eşyayı ya da o çocuğun diyelim misafir olduğumuz evde de çocuk var. Bir tane oyuncağı alıyor eline değil mi? Bırakmak istemiyor. Ayrılacağız kapının önündeyiz. Bırakmıyor değil mi? Bunları hep yaşıyoruz. Ya da almış saklayarak eve getiriyor. Ne yapıyor anne baba? Eyvah diyor. Hırsızlıkla ilgili ayetler, hadisler kafada böyle. Birden anne baba heyecan, panik yapıyor. Eyvah benim çocuğuma ne oluyor? Çocuk onu bilmez. Çocuk dünyadaki her şeyi kendinin sanır. Yaş 3. Sakin ol. Yaş 4. Çocuk dünyadaki her şeyi onun sanır. Senin çocuğun hırsız değil. Eyvah haram mı yedik? Bunları biz de yaşadık. Hemen hanım itiraz ediyor. Eyvah bir şey mi yaptın sen? Çocuk her şeyi kendini zanneder. Sakin ol kardeşim, sakin ol. Daha sonra çocukla konuşursun, akıl sevisine uygun, daha sonra o eşyayı özür dileyerek geri getirir, verirsiniz belli bir zaman sonra. Ya da e, suçlayıcı cümleler mesela. Sen dili kullanan insan her zaman karşıdakini uzaklaştırır. Sen ne biçim adamsın? Sen ne biçim kadınsın? Bu ne biçim çocuk? Bunlar ne yapar? Kişiyi Söyleyenden uzaklaştırır. Ben dilini kullanırsan daha e, olumlu sonuç alırsın. Ben, Mustafa, ben senin yaptığım bu hareketten rahatsız oluyorum. Dediğim zaman ne yapar? O beni sever. Ben de onu sevdiğim için ne yapar? O sevgi bizi ne yapar? Biraz daha o da kendine dikkat eder. Ben de, de kendime dikkat ederim. Evet. Yani Bu, bu çok önemli. Mesela e, ben yaşanmışım. Çok kısa şeyler bunlar. Misafirlikte senin kız çocuğu getirmeye çalışıyor. Getirirken döktü. Annesi bir tokat patlattı. O kadar insanın içinde. Bitirdi çocuğu. Sütü döktü diyelim çocuk. Kavanozla kırıldı. Ne yapacağız? Yavrum Ayşe, şu an burada bir süt gölü oluşmuş. Gel bakalım şimdi bu süngeri alalım. Birlikte burayı temizleyelim. Bundan sonra daha dikkatli olalım. Değil mi? Bunlar yapıcı ilişkiler olması lazım. Yapıcı. Bir insanın adam olma fırsatını elinden almayacağız. Bakın Hollanda'da yaşamış bir hocamız var. Şu an Türkiye'de. Üç çocuğu, dört çocuğu var. Dördüncü çocuk burada dünyaya geldi. Şimdi Ankara'da oturuyoruz diyor böyle parkta. Üç numara bisikletle oyuncakların etrafında geziyor. Dördüncüsü de onu koşturuyor. Yakalacak falan. Yere düştü. Biz de bakıyoruz böyle. Ben de bakıyorum. Kalkıp ellerini Çok bir şey yok. Belli. Ellerini silkiyip kalkmasını bekliyoruz. Tabii orada yan tarafta bir tane ihtiyar Annemiz yaşında kadın geldi. Çocuğu kaldırdı, ellerini silkeledi falan. Püh, sizin anne babalığınızla be. Biz oturuyoruz orada. Teyze bastı fırçayı. Ne yaptı teyze orada biliyor musun? Benim çocuğumun adam olma fırsatını elinden aldı. Bir fırsatı Çünkü o çocuğun orada kendisi kalkması gerekiyordu. O çocukta özgüvenin gelişmesi, benliğinin gelişmesi için o çocuğun orada kendisi kalkması gerekiyordu. Zaten ağzı burnu kırılmadı, ben onu görüyorum. Elini silkeleyecekti ve devam edecekti. Bir misal daha vereyim. Japonya'da yine trende çocuğun burnu akıyor. 2,5 yaşında. Annesi ne yapıyor biliyor musun? Bir mendil veriyor. Çocuk silebildiği kadarını siliyor. Silemediği tuz olarak gıda olur. Çocuk geri verir annesine mendili. Bizde yine ne oluyor? Annesi siliyor. Bir de güzel öpüyor. Çocuk bir şey yapmıyor. Çocuk böyle duruyor. Çocuk etkisiz eleman. Sonra diyor ki bu toplumdan niye böyle iyi Teymiye gibi insanlar çıkmıyor? Nasıl çıksın ki? Adamın benliğini benliğini kazanamamış adam. Nasıl nasıl çıkacak? Yani zor yani bu şartlarda zor. Evet. Evet. özgüveni söyledik. Zaten insanları yıkan iki duygu vardır. Bir güvensizlik, iki belirsizlik. Yarım hurmayla da olsa çocukları kandırma şaka şaka da olsa yalan söylememe konusu çocuklar için çok önemlidir. baştan şunu unuttum. Bir insanın alıcıları doğduğunda en yüksek alıcılar, çocukların alıcılardır yani. Çocuk, 18 aydan itibaren gerilemeye başlar ve 7 yaşından sonra da bizim seviyemize gelir, bizim gibi olur. Şu an yeni doğmuş bir çocuk, evin içindeki her türlü sesi algılıyor, annesini ayırıyor, yüzleri 4. aydan itibaren tanıyor, algılıyor birçok şeyi. Birçok şeyi, ben daha önce başka türlü Müslümanlara da uyardım. Bu önemli ve 2,5 yaş, 4 yaştan sonra çocukta bir gerileme başlıyor algıda. Yani ve bizim ne oluyor? Daha sonra bizim yaşı, ergenlikten sonra ne oluyor? Bizim sevimize geliyor. O yüzden 0-6 yaşını kaçırmamak gerekiyor. Kaçırdıysak daha sonra telafisi var, onu okuyacağız inşallah. Evet. Numan bir Resil, e, Numan bin Resil'den şöyle diyor. Babam beni aldı Resil Ekrem'in yanına getirdi. Ben şu oğluma bir köle hediye ettim. Resil Ekrem Efendimiz dedi ki: oğulların hepsine de aynı hibe'yi yaptın mı?" Hayır dedi. O zaman onu geri al buyurdu. Yani burada adalet ve eşitlikten bahseden bir hadis-i şerifte. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra ebeveyni onu ne yapar? Musevi ya da Yahudi, Nasrani ya da müşrik ise onu müşrik yapar. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü daha önceki ölenler ne olacak dedi. Peygamber Selam, onlar büyüdüklerinde ne yapacağını Allah daha iyi bilendir dedi. Evet. Peygamber Efendimiz çocukları Kur'an okumak, peygamber sevgisi ve ehlibeyt sevgisiyle terbiye ediniz diyor. En son ele alacağımız adı şerif var. 7 yaşına gelince çocuklara namaz kılmayı söyleyin. Ee, onu şimdi işleyelim. 10 yaşına geldiklerinde kılmazlarsa onları cezalandırın. Yataklarını ayırın. Türkçe'de çevrilmesine onları dövün. Hadi bakalım. Yılların hatası. Evet. Şimdi burada teknik yerine de gireceğiz bir kısmına. Çocuk dövmeyi dinimiz mi emrediyor? Sonra ki, Peygamber Selam kimseye vurmadı. Burada bir telakuz var arkadaşlar. Bir çelişki var. Ne zaman ceza ile çocuk eğitilmeye kalkarsa hep in insanlara itiraz etti. badis Şerif'i söylediler. 7 yaşına gelince ona namazı öğretin. 10 yaşına geldiğinde kılmıyorsa onu dövün. Dediği hadisler meallerde var. Dayan dinde yeri olduğunu söylediler. Biz bir ilahiyatçı değiliz. Bir pedagoji, e, pedagog olarak o yüzden dini kaynakların derinlemesini analiz etmesini bilmem. Ve konuşmak da bize, e, bizden saygısızlık olur. Bizlerin konuşması hoş olmaz. Ama yıllardır çocuğun dövülmesi dinimizde var denerek ve bu hadis-i şerifi delil göstererek o kadar çok itiraz geldi ki sonunda biz ciddi bir araştırma yapma ihtiyacı hissettik. Kendi yaşamım boyunca çocuklara dahi kaşlarını çatmayan Peygamber Aleyhisselam gerçekten bunu tavsiyesi bulunmuş mudur? Bulunduysa bunun gerekçesi nedir? Biz de merak ettik ve araştırdık. Biz gördük ki Ceza ile eğitilen çocuklarda kişilik kaybı oluyor. Ceza alan kişi ceza vermeyi de öğrenir. Bu böyledir. Mesela kardeşler birbirini çok fena dövüyor. E soruyorum, evet benim hanım da zaten onları dövüyor diyor arkadaş. Zaten dayağı siz öğrettiniz ki onlara. Dayak atmayı sizden öğrendiniz. Çünkü dayak yiyen dayak atmayı öğreniyor. Çok basit yani. Çok değil bunlar yani zincir. Hayat bir döngüdür kırılmayı bekleyen arkadaşlar. Bir zincir şeklinde her şey devam eder. Ceza alanlar ceza vermeyi de öğrenir Hele ki çocuk kendisini cezalandıran anne babasını bir gün cezalandırmaya kalkarsa Çocuk anne babasını cezalandırması anne babanınkinden daha korkunç olur Bu acı sonu yaşamış onlarca ebeveynle dolu hayat Şu an mesela huzur evlerinde bir sürü insanlar kalıyor Yani bunun hatta böyle fragmanlı yapmışlar Çocuk diyor ki baba oynayabilir miyiz yavrum sonra İşte şunu yapalım yavrum sonra Sonra ihtiyarlıyor huzur evine gidiyor e oğlum beni ziyarete gelir misin? E baba geleceğiz ya. Sonra geleceğiz baba. E iki hafta önce gelmemiştim baba. İki hafta önce geldim baba. İki saat durduk. Nitelikli beraberlik arkadaşlar. Oraya Nitelikli beraberlik. Şimdi herkesin işleri ağır, zor. Ama şurada önemli olan nedir? Nitelikli beraberlik. Hani temin ya, namazdayken namazda olmak. Namazdayken su faturası yatırmaya gidiyoruz ya. Oraya gitmemek için. Ne yapacağız? Nitelikli beraberlik. 10 dakikada olsa, bazı insan 10 saat çocuğunla yan yanadır, ben iddia ediyorum, bazı insan 10 dakikada onun yapamadığını yapar. Hatta şöyle demişti bize Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri Ana Dalı Başkanı. Ya bana öyle hastalar geliyor ki bir çocuğu var, diyorum ki keşke bunun hiç çocuğu olmasaydı. Ama 3 çocuklu adam geliyor, ya diyorum ki keşke bu adamın 3 çocuğu daha olsa be. Vallahi 3 çocuğu daha olsun bu adam yapıyor ya, bu adam işi biliyor. Anlıyor abi. Bu adam eğitimden, ruhtan anlıyor ya. Ama adamın bir çocuğu var. Mahvetmiş çocuğu ya. Keşke bu da olmasaymış. Bunu diyor içimden dediğim oldu diyor. Bunun nitelikli beraberlikle ilgili. Çocuğun akıl seviyesine, ruh seviyesine inmek. Aynı şekilde eşler arası diyalog da bu önemli. Zaten kadını elde tutamadıkça kadın bunun intikamını hepsinden alabiliyor. Bu acı sonu yaşamış insanlarla dolu etrafımız. Evet. Ve evladını manevi manada kaybeden birçok anne baba. Veya derste öğretmeninden ceza alan, bir süre sonra eğitimden kopan, kişilik kaybına uğrayan şımarık, duyarsız, yılışık, binlerce öğrenci var. Ama söylediğim gibi, biz ne hadis uzmanıyız ne de ilahiyatçıyız. O yüzden bu satırdan sonrasını susuyoruz ve konuyu Marmara İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Hadis Ana Bilim Dalı Başkanı Ali Profesör Doktor Dr. şöyle buyuruyor. Aşağıdaki makaleden alıntı. Sonuç kısmını sizle paylaşıyoruz. Sizler daha sonra bir adresini vereceğim bakarsınız ayrıca. Hadisteki ikinci fıkranın belirleyici olan dare fiili mazisülalesinden sülalesinden üretilmiş ve fedri bu emir kipiyle zikredilen fiildir. Arap dilinde yaygın olarak dövmek manasına gelen bu kelime daha başka pek çok manaları başın, fiillerin başına başında gelmektedir. Her fiilde olduğu gibi bu fiilde cümle içinde kullanıldığı edata göre farklı anlamlar yüklendiği gözlenerek edilmemesi gereken hayati öneme sahip bir mevzudur. Yaptığımız araştırmaya göre hadisin ikinci fıkrasında yer alan fedri bu fiili istisnasız bütün kaynaklarda ala harfi ceri ile ala edatı ile kullanılmaktadır. Bu kullanım oldukça önemli ve sonuç bakımından da fevkalade etkilidir. Söz konusu kelimenin başındaki harfi cer ve edatlarla anlamı çok değişmektedir. Mesela derebe an, darbe min, darbe li, darbe fi, darbe meselen ve, ve benzeri kullanımların hiçbirisinde dövmek anlamı söz konusu değildir. Dövmek anlamı yüklenmek istendiğinde daha çok yalın biçimde veya bağ kullanılan bu kelime ala edatıyla dövmek manasına değil, sıkıştırmak, zorlamak, yaptırmak, kuşatmak, empoze etmek, mecbur etmek, sorumlu ve yükümlü tutmak gibi manalara gelmektedir. Klasik ve çağdaş hiçbir sözlük müellifi bu kelimeye böyle bir anlam yani dövmek anlamı vermemektedir. Belki ağır ve bilimsel dili olduğu için özetlemek gerekirse Profesör Doktor Ali Aküz Hoca bu hadisin son kısmında geçen 10 yaşına gelince kılmıyorsa dövün tercihmesinin doğru olmadığını ifade ediyor. Bu hadisin doğru tercihmesinin çocuğunuz 7 yaşına gelince namazı öğretin, 10 yaşına gelince sorumlu tutun, yükümlü tutun olduğunun bilimsel bir makale ile yayına sunuyor. Ben yaklaşık 2 yıl önce ki Ali Aküz Hoca ile telefonda da konuşmuş kendisine bu görüşümüzü İslam aleminden veya ülkemizden itiraz geldi mi hocam? diye sormuştuk. Aldığımız cevap netti. Hiçbir İslam ulemasından bugüne kadar bu makale hakkında bir itiraz gelmedi. Dediğimiz gibi biz ilahiyatçı değiliz. Bu makalenin gerisini sizin vicdanınıza bırakıyorum. Bu makale hakemli bir dergi olan Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 10. Sayısı 2002'de yayınlandı. Evet. evet. İnşallah zaten ben bunu bırakacağım Cafer abi olursa. Burada neymiş? Evet. Zaten dediğimiz gibi ceza. Şimdi bu ayrıca www.kuranla.com Orada da ayrıntısıyla fiillerine kadar işlenmiş. Bu benim anlattığım orada var. kuranla.com. Bakarsanız orada görürsünüz. Şimdi mesela bir Hitler olayı var tarihte. Ceza deyince aklımıza o geliyor. Şimdi Hitler'in babası bir manyak. Sürekli bunu her gün dövüyor. Şimdi bu dayak yedikçe daya alışıyor. Ağlamayı kesiyor ve babasının vurduğu kırbaçları saymaya başlıyor. Ve ileride ne oluyor? İşte ortada birbirine katıyor. Yani insan vurulan bir insan, dövülen bir çocuk eee mesela niçin dövüldü? İşte sütü döktü, suyu döktü ya bizim Ayşe'yi vurdu ya annesi. Ayşe orada ne için tokat yediğinin farkında değil. Çünkü suyu dökmenin kötü bir şey olduğunun farkında değil. Ne orada ne kafasından gelen ne? Şu an yanağım çok feci acıyor. Ya yani da kulağını çektiğinde. O kulağının acısının derdinde. Orada suyla, sütle onun işi yok. O ne yaptı? Olayı onu tamamen arka plana attı. Kulağı çekildi ya, o adam ona gitti artık. Ve olay onun gündeminden çıktı. Ceza verilen insan hiçbir zaman olayı düşünmez. Olayın, Olayı ne yapar? Canım acıdı, kulağım acıdı. Çocuk oraya gider. Ve bunu... bunu Sütle suyla anlamlandıramaz Dökülen suyla sütle anlamlandıramaz Bunu bir kafasında birleştiremez Çünkü onun aklı buna uygun değildir 5 yaşındaki çocuk bunu anlamlandıramaz Kafasının içinde Anlatabiliyor muyum? Buradaki yanlış zaten buradan geliyor Eğer anne baba o Birlikte ne oldu? Bir de insanların içinde yolluyor bu hareket Çocuk ne oldu? <gülüyor> Aşağılanmış hissetti kendini Öz güveninden ne oldu? Bir kayıp yaşadı ve bağımlı kişilik yapısına doğru dönmeye başlar bu insan, bağımlı. Anne babaların en büyük yanılgısı nedir? Sürekli nasihat etmek. Öyle ergenlere nasihat edilmez, zaten geri teper. Sürekli nasihat edilen bir insan kendini aptal hissetmeye başlar bilinç altında. Ve sürekli nasihata muhtaç hisseder kendini. Sonra kemer altına gidip bir gömlek bile alamaz. Birçok kişi böyledir. Bir pantolon alamaz, iki kere hanımına telefon eder. Pazartan telefon eder, limon iki lira alayım almayayım mı? Neden oluyor bu? İşte 0-6 yaşa gideceksin abicim. Sen orada bir dayak yemiştin ya misafirlerin yanında. O o seni pazarda şimdi evlisin 42 yaşındasın. Limon alırken bile kadına sormak ihtiyacı hissediyorsun. Bunun altyapısı budur arkadaşlar. Ya da tersi kadınlar da vardır. Bir şeye bir türlü karar veremez insanlar. Bazı insanlar vardır. Hani akşam yemeği yemek yapacak. yemeği bile adama tekrar gündettin gündüz telefon eder yani menüyü söyler. Adam istemiyorsa yapamaz bile. Neden? Bunların altyapıları böyle şeylerle şekillendirilmiştir. İnsan isteyen inkar edebilir, biz ona bir şey demeyiz tabii ki, o kendi bilir. Bizim konularımız zor konular çünkü direkt ayeti hadise dayanmıyor. Adam ben orucu bozan şeyleri anlatsam değil mi, tevhidi bozan şeyleri anlatsam itiraz edemez ama bize çok itiraz edebilirler. Söyleyecekler, biz bir şey demeyiz tabii yine. Delili varsa buyursun. Tabii bu, dedik ya şimdi çocuk büyüyor, evlatların yaşı büyüyor, ergen oluyorlar. Ergen, çok kısa onu da söyleyelim inşallah başka zamanda onun ayrıntısına gireriz. Ergen için önemli olan nedir? Arkadaş grubudur. Ergen kişi artık anne babanın kim olduğunun farkındadır. Onla ceza verilmez. Ergenle tartışan her anne baba kaybetmeye mahkumdur. Evladını kaybedersin. Ergenle tartışan herkes kaybetmeye mahkumdur. Çünkü o artık bir kişilik olmuştur ve e, çocukluğunda müezzinlik yapıp şu an camiye uğramayan insanlar var benim etrafımda. Facebook'ta e, rakım masasında bardaklarla böyle resimlerini koyuyorlar ve müezzindi bu çocuk. Ne oldu da öyle oldu? Baskı. Bir yerden sonra artık aklı başına geldi, 17-18 oldu. Ne diyor babasına? Kes tıraşı diyor. Seni mi dinleyeceğim diyor. Neden? Sağlıklı ilişkiler kurmadan ilk sen onu baskıladın, zaten dayak falan baskıladın. Zaten çocuk şey değil, ne yapacak? Ama günü geldi, hesabını, kitabını sana böyle. Önemli olan ne diyor? Çocuğun ceza vermesi çok büyük olur. Anne babanın ki tokatla, bir şeyle aşkıdır belki ama çocuğun verdiği ceza çok ağır olur. Evet. Geçen de Manisa'da da bir kız liseye gidiyor, ne yaptı? Ufak bir not bıraktı, al işte baba dedi, kendini attı, çatıdan aşağıya öldü. Yani bu farkındalık yok bizde. Biz sonra anne baba yok sinir krizleri geçirdi. İşin magazini, ambulansa bindi falan filan. Bunların önemi yok. Biz magazin peşindeyiz. Sen oraya bakacaksın. Ee, anlatabiliyor muyum? İnşallah sıkıntı vermiyordur. Çok sürmeyecek inşallah. Şey yapacağız. 17 e, yaşındaki bir kız ve annesinin... E, Dönüşünü. Şimdi çocuğu büyük olanlar da var. Bir ölüme çare yok arkadaşlar. Hepimizde sorunlar var. Zaten sorun olmayan yer cennet. Yani sorun yok diyen yalan söyler. de çapına göre sorunlar var. Önemli olan biz sorunun neresinde duruyoruz? Biz ona bakmamız lazım. Yani sorun bizden mi kaynaklanıyor? Onu tespit etmemiz lazım. Bunu da suçlamak adına değil. Ben e, Türkiye'de ve dünyada görülen aile yapısında şu vardı. Suçlayıcı ve yargılayıcı aile tipi. Bir şey oluyor mesela. Biz sanıyoruz, nasihat ettik sanıyoruz. Nasihat ettik sanıyoruz böyle. Yani bu iletişimle ilgili de oralara çok girmek istemiyorum. Dikkat edin suçlayıcı ve yargılayıcı cümleler kullanıyoruz. Sen ne biçim çocuksun? Yani oradaki örnekteki gibi. Evet. Tabi bunu bu cümleler ne yapıyor? Araya mesafe koyuyor. Gönüller arası mesafe açılıyor. Gönüller arası mesafe açıldığım zaten gerisini konuşmaya gerek yok. Evet. Şimdi diyelim bir anne var burada kızıyla artık yüzleşmek isteyen bir kız ve anne var. Yaş 17 olmuş. İnşallah ben onu şey yapacağım. Birlikte şey yapalım. Şimdi olabilir biz e, dedik ki yavrum biz cahilken evlendik, bilemedik, sana tokat attık, şunu falan falan, şu olumsuzlukları sana yaşattık. Senden özür diliyorum. E, e, şu an seninle e, seni kazanmak istiyorum aslında, içimizden dediğimiz o. Senin evladını kazanmak istiyorsun. Bunun için ne gerekiyor? Yürekten anne baba olmak gerekiyor. Yürekten anne baba olmak gerekiyor. Evet. Ben sana çok iyi anılar yaşatmadım. Evet. Şimdi ne yapacağız? Onu dinleyeceğiz. Belki ağlayacağız Biz öyle ağır sözler söyleyecek ki Belki de ağlatacak bizi Ve biz böylelikle ne olacak? Yüzleşeceğiz Yanlışlarımızla yüzleşeceğiz İhlasımız ortaya çıkacak Ve çocuk da zaten bize ait olduğu için Bize dönmek isteyecektir her zaman Bakın kimler şıp sevdi olur Şimdi yeri geldi de konu konuyu açıyor Mesela bazı insan vardır Yaz tatili olur, köye gider aşık olur Okula gider aşık olur, tatile gider aşık olur Ve öyle, öyle gezer o her hafta birine aşık olur Öbür hafta sonuçta öbür gün adını hatırlamaz Kim bunlar? Bunlar nasıl insanlardır? Arkadaşlar bu insanlar kimler biliyor musunuz? Ali ve Ayşe'yi konuşmuyoruz Kimi konuşuyoruz? Tipik modeli konuşuyoruz model Bu insanlar 0-4 yaşta annesiyle babasıyla Sağlıklı bir bağ kuramayan insanlardır Anne babasıyla sağlıklı bağ kuran bir insan Yaşı gelmeden karşı cinsle ilişki düşünmez Mesela ne diyor? Çocuk, çocukta sabır yoktur. Çocuk ağlıyor, annesi bir an önce alıp emzirmiyor. Ya da öf alışsın. Cık, alışmaz. Çocukta böyle bir şey yok. Çocuğun dediği olacak. Anne çocuğun emrine girecek. Bir, bir, bir babanın 0-2 yaştaki görevi nedir biliyor musun? Anneyi strese sokmamak, hamilelikte de, de aynı. Dayak, öfke, öfke kontrolü ve, e, bunlardır. Annen, anneye yapacak en büyük iyilik şiddetten uzak durmak, sakin bir hamilelik. Ben bunun kısa örneğini hemen anlatayım. Kayseri'de e, Bilen arkadaş vardır Kayseri'de bir çocuk dünyaya geliyor Doktorlar daha doğduğunda Daha farkı fark ediyorlar çocukta Yani çocuk farklı Çünkü sürekli işin içindeler Annesine de soruyorlar falan Söylemiyor daha sonra e, Bizim bir hocamız var Ona söylüyor Sen nasıl yaptın da çocuk şu an çok fark ediliyor Yaşıtlarından çok önde çocuk Akıl olarak izah anlayış olarak Hocam diyor, ben amilelikteyken üç kere bebeğimle hatim yaptım. Karnımdayken. Perdeleri kapattım, ışıkları kapattım. Dedim ki, karnını okşayarak... Zaten İsa Aleyhisselam'ın biliyorsunuz beşikteyken konuştu ya, inşallah ileride insanlar beşikte konuşacaklar arkadaşlar. Ömrü olanlar beni hatırlar. Bu olacak. ya yani Bunun çalışmalarını yapanlar var. Yavrucuğum, şu an biz ikimiz seninle beraberiz. Ve şu anda hatim okuyacağız. Allah'ın kitabını, bize gönderdiği kelamını okuyacağız. Tamam mı yavrucuğum? Ve üç kez bu şekilde hatim yaptım hocam diyor. Ve bu çocuk Allah'a karşı çok, çok duyarlı bir çocuk şu anda. Çünkü kadın hamilelikte neyi severse çocuk dünya gelince onu sever. Kimlere kızarsa çocuk dünya geldiğinde onlara kızar. Bu İzmir'de bir Yahudi gelin olarak İzmir'e geliyor. O örneği de anlatayım. Klasik müzik dinliyor, Türkçe, Türkçe eğitimi alıyorum, bu pedagogla da çalışıyor, bir hocayla. Ya hocam diyor, ben klasik müziği çok seviyorum, çocuğumun da böyle müziklerle uğraşmasını istiyorum ileride, diyor. Tamam o zaman diyor, sessiz bir şekilde işini gücünü bitirdiğinde kenarı çekil ve bu müziği dinle. Ve gerçekten çocuk dünyaya geliyor, çocuk biraz ağlamaya kalksa, kadın klasik müzik aç diyor, çocuk mışıl mışıl uyuyor, din, sükunete eriyor. Bu iş böyledir arkadaşlar. Nereye yönelirseniz oraya varırsınız. Yani bu o kadar önemli yani. Sonra bu çocuk niye hırçın falan diyenler varsa artık hamileliğe bir bakacaklar öncelikli olarak. Ee, son olarak şu şey çocuk annesiyle kızın şeyini bitirelim. Çocuk bir aileyi iyi eder. Çocuk insanı iyi eder. çocuğa erişebilirsek meselenin özü budur. çocuğun ruh dünyasına inmek, çocuğa erişebilmek. Tabi çocuk niçin? Adam etmek için yanaşanlar, çocuğuna parmak sallayanlar, çocuğuna erişemezler Hani böyle yapıyorsun ya Zaten bir parmak çocuğu gösteriyor, üç parmak seni gösteriyor, farkında değilsin Böyle yapıyorsun ya Bu üç parmak bana bakıyor bu, Üç parmak sana bakıyor, bir parmak ona bakıyor O yüzden bizim şimdi sisi sisi Sen verdin bize mikrofonu, bilemiyorum artık Çocuktan faydalanmak gerekir. Ne adına? Çocuğu kazanmak adına. Çocuğun ruh haline inmek. Ne kadar duyarlı anne gördüysek dingin anne annedir bunlar. Ruh dünyaları iyi, sakin, sükunetli anneler. Çocuk insanı iyi eder, aileyi iyi eder. Tek şartımız çocuğu kendisine bırakmaktır. Onun duygularında özgür, davranışlarında disiplin olabilmesi için rehber bir anneysen, izniniz olur mu bilmiyorum ama kısa bir izah yapalım. Rehber anne olmak, rehber baba olmak, yetişkin olmak ayrı bir şey Yönlendirmek ayrı bir şey. Şöyle bir ayrıntıyı söyleyeyim. Çocuğun içinde Allah'ın bir yön göstericisi var. Buna iç kılavuz diyoruz. Buyurucu iç kılavuz. Hangi ayda hangi gelişmeler yaşayacaksa çocuk içindeki bu kılavuz önce çocuğa yol gösteriyor. Anne babalar müdahale etmeden çocuğun yanında beklemeyi, özellikle okul öncesi çağda bir iş yapacağı sırada iki elini uzatıp bak öyle değil böyle yapılacak diye araya girmeden, kendini frenleyerek çocuğun yapmasını seyrederek, hata yapmış olsa da elini uzatıp düzeltmeyerek, ki Almanlar bunu çok yapıyorlar. Alman psikolojisinde sınırlar var arkadaşlar, sınırlar. Sana yardım etmemi ister misin? Adam bu kelime isterse sen 20 kilo çuval taşı. Adam bu soruyu soruyor sana. O oh, blader tut yetişeyim bana öyle yapmıyor. Sana yardım etmemi ister misin diyor. Çocukta da böyle insan hata yapmasına fırsat verirsin. Çünkü hata yaparak gelişen tek canlı insandır. Ve hatalardan ders çıkartması gereken. Deyelim çocuk oyun, dedim ki oyuncakları beceremedi, logoları düşürdü, kendi toplayacak. Ne zamana kadar senden yardım isteyene kadar. Çünkü onun bir seviyesi var. O çocuk oraya geldiği zaman Allah'ın içine koyduğu buyurucu iş kılavuzu ile ne yapar? Senden yardım isteyecektir. Rehber bir anne babanın en önemli özelliği çocuğun içinde olduğu ihtiyacın oluşmasını beklemektir. Nasıl mevsiminde meyvası meyveleri yiyoruz? Oluşmasını bekleyeceğiz. Çocuğun içinde ihtiyaç oluşması şu anlama gelir. Allah tarafından çocuğun içindeki bir duyarlılık uyandı. Şimdi gelişim başlayacak. İhtiyaç olmadı halde çocuğa yardım ederseniz çocuk yeteneksiz kalır. Hani meşhur koza kelebek hikayesi var ya. Kozadan çıkması gereken kelebeğe ne yapıyor? Bir çocuk geliyor biraz ufak bir şeyle bıçakla deliyor. Kozayı kelebeği çıkarıyor. Er kelebek kozayı kendi Gücüyle yırtıyor ya, kanat gücüyle yırtarak ne yapıyor? Kanatları güçleniyor ve kendiliğinden uçuyor ama o kelebek uçamıyor kalıyor. İşte vaktinde yapılmayan yardım da kanadı uçmayan kelebek misali insanı yolda bırakır. Ve çocuk yeteneksiz kalır, özgüven gelişmez. Mesela çocuk son legoyu koyarken birkaç kez düşürdü. Siz tebessüm ederek vücut dilinizi değiştirmeden hala oyunu çocuğa hissederek bakıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Çocukta ihtiyaç oluşmasını bekliyorsunuz. Ve böylelikle ne yapıyor çocuk? Allah'ın koyduğu içindeki fıtratla, güçle, sukunetle sizden yardım isterse o zaman rehber anne oldunuz demektir. Baba oldunuz. Rehber bir anne babanın, rehber öğretmenin özelliği ihtiyacın oluşmasını beklemektir. İhtiyaç başlarsa öğrenmenin motivasyonu da başlar. İhtiyacı olmadan yardım teklif etmek çocuğu merdivenlerde kucağına alıp indirmeye benzer. Ve çocuk yeteneksiz kalır. Şunu söylemeye çalışalım. Çocuğun rehber anne, öğretmen veya baba olmaya çalışalım. Yönlendiren değil. Kendine bağımlı bir hale getirmiş değil. Çocuk kuklaya çevrilmesin. Baskı zorlamayla değil, hayalindeki akıllı uslu çocuğu oluşturmayı bırak. Çocuğun içinde bir ses var. Sadece şu. Bana yapabilmeyi öğret. Beni bana bırak. Farkındayım. Eğer gerçekten helal lokma ile dediğimiz gibi şey özelliklerle biz fıtrata yönelik bir yön veriyorsak zaten belli bir yerden sonra o dönecektir şimdi. Çünkü ergenin olsun birçok için yapmak istediği şeyler de var. Yani burada biz anne baba olarak biz e, sakinleşemiyoruz. Biraz sabır gösteremiyoruz. Sabır göstermek lazım. Her çocuğun içindeki ses ne? Bana yapabilmeyi öğret. Bana bu yaşamın nasıl olduğunu öğret. Gelen birçok e, mektupta da, tweetlerde, facebook'ta da çok, Hocam çocuğuma çok kızıyorum, çok bağırıyorum, enerjim kalmadı, tükendim artık. Aslında bu demek, şu demek. Erken müdahale ediyorsun, erken müdahale etmesen de yorulmayacaktın, çocuğu da yormayacaktın, öğrenme devam edecekti. İçinde bir sevinç var, içinde bir umut var. Öyle inanıyorum ki bir gün bu ülkede insan olmaktan kaynaklanan değerlilik hissiyle kendine yaklaşan yetişkinler karşılaşacak. Ama o yetişkinler maalesef bizler olmayacağız. Evet, sırf insan olduğu için, sırf evladımız olduğu için ona değer vermek. Onun farklılıklarıyla kabul etmek. Aslında marifet nedir? Ona tesir edebilmektir. Evet. Bugün anne babalara baktığımızda şu gördüğümüz problem şu. Anne bağırıp duruyor evin içinde. Baba sinir oluyor. Oğlum sana bırak şunu. Bak sinirleniyorum. Yumruklarını sıkıyor. Ne yapıyorsun sen? Tesir edemiyorsun. Şu anda sen evin içinde diktatör gibisin. Diktatör var evin içinde. Annenin şu haline bak. Aynaya baksa kendi utanacak belki de. Çocuğa diyorsun ki çöpü aşağı indirir misin oğlum? Çocuk of ya diyor oturuyor bir kenarda. Aslında sen otur ağla. Ben ne yaptım da çocuğuma tesir edemiyorum? Bir çöpü attıramıyoruz ya. Bir anne baba yeteneği varsa, tek bir yetenek varsa, başka da hiçbir yetenek yoksa yine onun adı nedir? Çocuğa tesir edebilmek. Çocuğa tesir edebilmenin nasıl olduğunu kendine, çocuğu kendine bırakmak. Yani kendi olmasına izin vermek fıtrata uygun. 0 2, 2 4, buzda e, örneğin söylerken söylemiştim. Böylelikle tesir etmeye başlar. Kızım gel beraber kurabiye yapalım mı? Pasta yapalım mı? Hadi gel içeriye bakalım. Bak nasıl geliyor. Ya da beraber suyla oynamak. Çocukla baş etmek için o daha iki aylıkken yatağını sen ayırmışsın. Çocuk ciyak ciyak bağırmaya başlamış. Sanki çocukta bir anormallik var. Çocuğu kucağına alma. Aman ne olur? İşte şu olur, bu olur. Yani insanların cahiliye bilmeden konuştuğu şeyler. Halbuki çocukla bağlanabildiğin kadar bağlanacaksın, yaşı geldiğinde ayrılabilesin. Çocuğun seni duygusal olarak doyumsayabildiği kadar bırakır. Bağlanmadan ayrılmak zaten hayat ayrılmalar ve kavuşmalar üzere kuruludur. Ne oluyor? Askere gidiyorsun, ayrılıyorsun, geliyorsun, nişan oluyorsun, birleşiyorsun, ölüyorsun değil mi? Sürekli hayat Neyi Kavuşmalar ve ayrılmalar üzere kuruludur. Eğer insan sağlıklı bir şekilde bunları başarabilirsek zaten insan strese girmez. Bak biraz önce buraya geldik, şimdi birazdan dağılacağız. Hayat sürekli birleşmek, dağılmak, birleşmek, dağılmak üzeredir. Bu birleşmeler ve dağılmalarda bir sıkıntı yaşıyoruz. Çocuğuyla yaka paça olan insanlar var. Evet, çocuk insanı iyi eder. İzin verelim, çocuğu kendimize bırakalım. Ve çocuğu kendine bırakıp biz de çocuğa kendimizi bırakalım. Sırtımıza çıksın, yerde yuvarlansın, saçınıza, sakalınıza dokunsun, üstünüzde de gezinsin. Evet, bağ kuramazsanız çocuk başka yerlerle bağ kuracaktır. Mesela bu e, terör örgütleri falan olsun vesaire bu ne yapıyor adamlar? Gitar kursuyla başlıyor mesela. Gitar kursu oluyor, şu oluyor. Uyuşturucu da öyle. Adam ne yapıyor? Orada sevgi buluyor önce. Sevgiyi bulduğu yere gider insanlar. Sen çocuğunla bağ kurmayacaksın da kim kuracak? Burada bu çok önemli arkadaşlar. E, 3K formülü de inşallah unutmuyoruz toparlarsak 0-6 yaş eğitimin e, temeli ümitliyiz, ümitsiz değiliz. Ne hangi yaşta olsak çözüm var. Her zaman geri dönülür. Evet, olay, e, olaylara olduğu gibi değil, olduğumuz gibi görürüz. Psikolojinin birinci kuralını da söyleyelim. Çünkü kriz nedir? E, gerçek ile algı arasındaki fark buydukça kriz oluşur insanlarda. Yani biz burada sakin olmak, 0-6 yaştaki kademeleri öğrenmek, eğer yeni evliler varsa ki onlar çok şanslı insanlar, çocuğu e, tanımak, kendini tanımak, çocuğu terbiye ederken kendini terbiye etmek bunlar var. Ee, bu şekilde allah Teala yardımcımız olsun burada bizim 3K formülü kalp, kafa, karın bu derneğe gelen yaşı kaç olursa olsun evimizde olursa olsun insanlara bu 3K formülüyle yaklaşacağız inşallah ee, anlatabildim mi? Söz mü? İnşallah, i̇nşallah allah Teala bizim gayretimizi arttırsın allah Teala e, verdiği imkanları en iyi şekilde kullanabilmeyi bize nasip etsin subhanekallahumma ve bihamdik eşhadu en la ilahe illa ent ve astagfirullah Hocam çok güzel oldu. <gülüyor>